Tasavvuf ehlinin yanında tasavvufun Menşei. Ebu Hanzala Allah'a subhanehu ve Teala hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Tasavvufun Menşei kaynağı bahsinde hayli söz sarf ettik. Genel itibariyle tasavvuf karşıtlarının tasavvufun kaynağı hakkındaki görüşlerini inceledik. Tasavvuf hakkında inceleme yapan araştırmacıların iki kısmı ayrıldığını göz önünde bulundurursak, tasavvufu destekleyenlerle ona karşı olanların bu soruya genelde farklı cevaplar verdiğini görürüz. Karşıt olanlar, onun İslam dışı olduğunu, Hristiyanlıkta var olan ruhbanlıktan, Hint dinleri özellikle de Budizm'den, Yahudilik tesiriyle olmuş aşırı Rafizi şiilikten veya yeni eflatunculuktan etkilendiğini söylerler. Yazı dizimizin buraya kadar olan bölümünde bu görüşleri ve görüşlere dayanak olarak kullanılan rivayetleri inceledik. Bu yazımızda aynı soruyu tasavvufu destekleyen veya bizzat mutasavvuf olan tasavvuf araştırmacılarına yani ikinci gruba yönelteceğiz. Adaleti gözetmek ve araştırmanın faydasını genellemek adına bu yöntemin faydalı olacağına kanaat ettik. Çaba bizden, başarı Allah'tandır. Tasavvuf ehlinin bu soruya cevap sadedinde söylediklerine baktığımızda iki farklı eğilim olduğunu görüyoruz. 1- Tasavvufun başlangıcını Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem dayandıranlar, 2- Tasavvufun sonradan oluştuğunu kabul edip, onu Kur'an'ın ve sünnetin bazı kavramlarına dayandıranlar. 1- Tasavvuf, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de vardı. Tasavvuf ehlinden bir güruh, bu görüşü dillendirmiş ve farklı yollarla bunu ispat etmeye çalışmışlardır. Tasavvuf ekolünde en yaygın olan görüş Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir'e bu ilmi öğrettiği, ashabın daha sonra bunu Ebubekir radıyallahu anh yoluyla öğrendiğidir. Nakşibendiler arasında Rabbani'nin mektubundan sonra en önemli kitaplardan sayılan ve mektubatın hülasası kabul edilen Risale-i Kutsiye isimli eser vardır. Bu eseri Şeyh Mahmud Usta Osmanoğlu şerh etmiştir. Kitabın 294. beytinde şöyle denmektedir. Ebu Bekir ve Ali Sair Ashab, Nakşibend'e tecemmü etti Ahbab. Şeyh Mahmud Usta Osmanoğlu bu beyti şöyle açıklar. Sahabi kiramın hepsi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem tarikat dersi aldılar. Peygamberimizin vefatı sonunda Ebu Bekir halife olunca sahabe kiramın hepsi Ebu Bekir'den radıyallahu anh tekrar ders aldı. Bu durumda Nakşi tarikatı ne oldu? Ebu Bekir'in radıyallahu anh ve asabın cem olduğu bir tarikat oldu. Kitabın ilgili bölümünde bu iddiaya dair hiçbir delil zikredilmemiştir. İkinci bir görüşse, tasavvufun aslının Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, damadı Ali'ye radıyallahu anh dayandırılmasıdır. Bu inanç bazı tarikatlarda şeyhliğin damada geçmesi geleneği olarak sembolleştirilmiştir. Cüneydi Bağdadi'den, Asınlarda ve imtihanlarda şeyhimiz, Ali mürtezadır, sözü nakledilir. Bu sözü aktaran hicbiri şöyle izah eder. Yani Ali radıyallahu anh, ilim ve muamelede bu tarikatın imamıdır. Çünkü tarikat ehli, tarikat ilmine usul, bu uğurda imtihan, belaya uğramayı da muamelat diye isimlendirirler. Ali radıyallahu anh, ilmin şehnidir. Yolun biatını, ilk evliya biatını alandır. Resul tarafından ilk defa sır ve zikir kendisine telkin edilendir. Cemheretül Evliya 1 Taksim 122 Ali'den radıyallahu anh şöyle naklettiler. Benim yanımda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sır olarak bana verdiği ne Cibril'de ne de Mikail'de olan ilim vardır. Durerul Havas, 73 Tasavvufun Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ya da onun asabına dayandırılması hiçbir delile dayanmadığı gibi içerisinde itikadi problemler barındırmaktadır. Şöyle ki tasavvuf şayet dini bir şeyse ki tasavvufçular dinin özü olduğuna inanıyorlar, Resulün sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah'tan vahiy yoluyla almış olması gerekir. Vahye dayalı bilgiye gelince kim Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem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 Kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. Maide Suresi 67. ayet. Kandı ki Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem vazifesi bununla da sınırlı değildir. İnsanlara ulaştırdığı ayetleri açıklamak ve anlaşılır kılmak durumundadır. O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Nahl Suresi 44. Ayet Oysa tasavvufa dair Nebi'den tek bir izah ve açıklama gelmemiştir. Bundan olsa gerek, tasavvuf ehli yollarının dinden olduğunu delillendirmek için nasları zorlama tevillere tabi tutmuşlardır. Ayşe radıyallahu anha annemiz, Konu sadedinde şöyle söyler. Kim sana Muhammed'in Allah'ın indirdiklerinden bir şey gizlediğini söylerse yalan söylemiştir. Allah Subhanahu ve Teala ona sallallahu aleyhi ve sellem sana indirileni insanlara tebliğ et buyurmaktadır. Bir rivayette de şöyle geçer. Kim Muhammed'in Allah'ın Subhanahu ve Teala kitabından bir şey gizlediğini söylerse Allah'a Subhanahu ve Teala İftira etmiştir. Burada tarihi bir gerçeğe işaret etmekte fayda vardır. Üzerinde bulundukları yolun İslam olduğunu iddia eden ve İslam'la ilgisi olmayan fırkalar genellikle gizli ilim iddiasında bulunmuşlardır. Öyle ki bu iddia daha sahabe hayattayken ortaya atılmıştır. Ebu Cuhayf'e anlatıyor. Ben Ali'ye sordum. Allah'ın kitabında olmayan bir vahiy sizde var mıdır? Hayır diye cevapladı. Sadece Müslüman'a Allah'ın bahşettiği anlayış ve şu sayfada yazanlar vardır. O sayfada diyetler, esirlerin kurtarılması ve Müslüman'ın kafire karşı kısas olarak öldürülmeyeceği yazıyordu. Ebu ile anlatıyor. Ali'ye soruldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem size özel bir şey kıldı mı? Ali, insanların tamamına vermediği bilgide bize özel bir şey vermedi. Şu kılıcımın kabzasında olan sahife müstesna, dedi. Kılıcının kabzasından bir sayfa çıkardı, onda şöyle yazılıydı. Allah, ondan subhanehu ve Teala başkasına kurban kesene, yol gösteren, levha, lamba ve benzeri şeyleri çalanlara, ebeveynine lanet edenlere ve bidatçileri barındıranlara lanet etsin. Bir rivayette Nebi kimseye vermediği bir sırrı size verdi mi diye sorulur. Ali'nin radıyallahu anh böyle konuşmasının bir nedeni vardı. Hafız İbni Hacer rahim şöyle der. Ebu Cuhayfe'nin bu soruyu sormasının nedeni, şiadan bir grubun ehlibeytin Beyt'in yanında hususen de Ali'nin yanında onlara has olup insanlara Nebi'nin göndermediği bir vahyin olduğuna inanmalarıdır. Kadir Yaz Rahimehullah bu cevapla Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, irşad ve tebliğ hususunda bir kavme ayrıcalık tanımadığı, risaleti herkese ulaştırdığını ifade etmek istemiştir. Farklılık, anlayış, hüküm çıkarma ve ehliyet hususunda vaki olmuştur. İslam'ın fetihleri karşısında mağlup olmuş kabimlerden bazısı, özellikle din mensupları bunu bir türlü hazmedemediler. Ölümü hayattan daha çok seven bir ümmetle savaşmanın, meydanlarda hesaplaşmanın akıllıca olmadığını anladılar. İslam'a içerden zarar verip İslam'ı aziz kılan değerlere savaş açtılar. İslami bir toplumun önüne, dine karşı din projesiyle geldiler. Bu getirdikleri yeni öğretilerin dinde dayanağı olmayınca gizli ilimler, ledunni bilgi, keşif ve ilham yoluyla kalbin haber verdikleri, seyri-sülük gibi bilgi kaynakları oluşturmaya başladılar. Yahudi i̇bn Sebe, intikam ve kin duygusuyla İslam'a zarar vermek istiyordu. Bu ümmetin güç kaynağının tevhid olduğunu fark etti ve faziletleri, naslarla sabit olan sevgileri iman, buğzları nifak olan ehli beyti aşırı övüp onları yüceltmeye başladı. Onlara dayandırdığı dini öğrettiler, Kur'an ve sünnette yoktu. Bu durumu nebi onlara gizli bilgiler verdi diyerek de halka sundu. Bu iddia birinci ağız olan Ali radıyallahu an tarafından yalanlanmış oldu. Ali'nin radıyallahu an İbn Sebe'i yalanlaması dolaylı olarak tasavvuf ehlinden olup bu iddiayı dinlendirenlere de bir yalanlamadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahil insanlardan gizlediği hiçbir bilgiyi ne Ali'ye ne de Ehlibeyt'ten kimseye vermiştir. Benzer sorular İbn Abbas'a da radiyallahu anh sorulmuştur. Harun bin Antere babasından nakleder. Biz İbn Abbas'ın yanında otururken bir adam geldi. Bazı insanlar bize gelip şöyle haber veriyorlar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem insanlara açük etmediği bazı bilgiler sizde varmış dedi. İbn Abbas, sen Allah'ın Resulü'ne şöyle dediğini biliyor musun? Allah'tan sana indirileni insanlara ulaştır. Yazılı kağıdı kastederek, vallahi Allah Resulü beyaz üstünde siyah bir şey bize bırakmamıştır. Bir başka konuda, dini olmayan bir şeyin sahabeye ve onlar üzerinden nebiye dayandırılması, yalan hadis rivayeti kapsamına girmektedir. Tek bir hadisi dahi söylemediği halde, Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem söyletmek, İslam'da en büyük günahlardan kabul edilmiştir. Hatta Cüveyni gibi bazı alimler yalan hadis uyduranı tekfir etmişlerdir. Acaba koca bir söz ve ameller sinsilesini, bir hayat tarzını Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem nisbet etmek ve ona söylettirmek nasıl bir cürümdür? Bu iddiayı dillendirenlerin Allah'tan korkması ve söyledikleri sözün akıbetini düşünmeleri gerekir. Tasavvufun kendilerine nisbet ettikleri sahabeler muayyen olarak gizli ilim, Sır, kimseye verilmeyen özel bilgi iddiasını reddetmişken, bu yanlışta ısrarın anlamı yoktur. 2. Tasavvuf, Kur'an ve sünnetten bazı kavramların yaşanmasını sağlayan bir disiplindir. İlkine göre daha anlaşılır ve tutarlı olan bu görüşün dayanağı şudur. İslam'ın ve imanın farklı şubeleri vardır. İbadet, ahlak, inanç, cihat vesaire. İslam toplumunda yozlaşmayı engellemek, ibadetleri ihlas ve ihsan üzere yapmak, dünyanın afetlerinden korunmak için İslam ahlakını ve bazı zaruri kavramlarını öne çıkaran yolun adı tasavvuftur. Bir başlık olarak isim yönünden tasavvuf, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmasa da, tasavvufun gündemleştirildiği tüm meseleler kitap ve sünnette mevcuttur. Bu görüşe sahip olanlar, İslami ilimlere örnek alıp şöyle derler. Hadis ilminin meseleleri Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mevcuttu. Hangi rivayetin makbul olduğu, ravilerin adaleti, rivayetlerin şeriatın asıllarıyla çatışmaması ve benzeri kurallar şeriat sahibi tarafından belirlenmişti. Fakat bu kaideler bir araya toplanıp belli başlıklar altında cem edilmemiş ve bir disiplin haline getirilmemişti. Rivayetlerin çoğalması, sahih olanla zayıfın ayrıştırılma zarureti ve insanların ilimden uzaklaşması neticesinde bazı alimler bu kaideleri disipline edip mustalahul hadis ilmini meydana getirdi. Bu diğer tüm ilimler için de geçerlidir. Bunları inkar edip, bu ilimler bu isimlerle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mevcut değildir demediğimiz gibi tasavvufu da inkar etmemeliyiz. Tasavvuf, Kur'an ve sünnette olan zühd Takva, ihlas, ihsan, futüvvet, güzel ahlak ve benzeri kavramların derlenip düzenlenmesi ve insanların anlayıp hayatlarına geçirecekleri bir düzenin, disiplinin adıdır. Doğal olarak bunu reddetmek, aynı durumda olan tüm ilimleri reddetmek anlamına gelecektir. Tasavvuf ehlinin kitaplarından konuya dair söylediklerine bakalım. Risale-i Kutsiye Şarihi Mahmud Efendi şöyle demektedir. Efendi babam ''Oğlum Mahmud, şu ayeti celil'e tarikata işarettir.'' buyurmuş ve Sure-i Hadid'in 27. ayetini okumuştu. Şöyle ki, ''Sonra Nuh ve İbrahim'in arkalarından peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Bir de arkalarından Meryem oğlu İsa'yı yolladık ve ona İncil verdik. Kendisine bağlı kalanların kalplerine ince bir duygu ve merhamet ihsan ettik.'' Bir de insanların fitnesinden kaçıp sırf ibadete koyulmaktan ibaret olan ruhbaniyet ki bunu onlar icat ettiler. Biz onu üzerlerine farz kılmamıştık. Ancak Allah rızasını kazanmak için bu icadı yaptılar. Sonra da ona gereği üzere riayet etmediler. Biz onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Çokları ise yoldan çıkmış fasıklardır. Ayet-i Celîle'de geçen ruhbaniyet, rahiplik demektir. Rahiplik yapan kimseye rahip denir. Rahipler manastırda veya insanlardan uzak yerlerde inşa edilen ibadethanelerde ikamet eden, sadece ahiret işleriyle ilgilenen Hristiyan din adamlarıdır. Mevla Teala Hazretleri ruhbanlara niye darılıyor? Onların ruhbaniyeti icat etmelerine darılmıyor. Bu yola hakkıyla riayet etmemelerine darılıyor. Sofilikte ayetin kelimede geçen ruhbaniyet gibidir. Sofilik kelimesi tasavvufta geçer. Manevi hayatı maddi hayata üstün kılmak ve İslam'ın en güzel yaşanması manasına gelir. Sofiliği kalplere Allahu Teala koymuştur. Bu öyle bir zeftir ki tatmayan bilmez. Mevla Teala Hazretleri cemaline kavuşabilmeleri için ariflerin kalplerine bu hevesi koymuş onlar da bu tasavvuf yolunu icat etmişlerdir. Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri Risale-i Kutsiye'nin baş tarafında şu beyitinde buna işaret etmektedir. Hudaya olduğu mahsus hamdi minnet. Nikap açtı bize kıldı inayet. Bu derde buldu arifler keramet. Muhabbet cezbesiyle kıldı davet. Bu darlıktan geçip halka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Bütün hamdler, minnetler Allah'a mahsustur. Cenab-ı Hak cemalinden peçeyi kaldırdı ve bize yardım etti. Bu derde Mevla'nın cemalinden peçenin kalkması derdine arifler bir çare buldular. Mevla tarafından kulun kalbine konan sevgi cezbesiyle kulu davet ettiler. İşte Mevla'ya kavuşma derdini Arifler'in bulmuş olduğu çare bu tarikat yolunu icat etmeleridir. Risale-i Kutsiye 2 Taksim 355-357 Bu açıklamaların tamamı Mahmud Usta Osmanoğlu'na aittir. Hristiyanlıkta var olan ruhbanlıkla tasavvufun aynı şey olduğunu ve ayetin tasavvufa delil olduğunu söylemiştir. Tasavvufun sonradan icat edildiğini, Allah'a kavuşma derdine arifler tarafından bulunan çözümün tasavvuf olduğu, gayesinin de manevi hayatı, maddi hayata üstün kılmak olduğu söylenmiştir. Burada mutlaka dikkat edilmesi gereken husus şudur. Risale-i Kudsiye'yi şerh ve izah eden Mahmud Efendi, 294. beyti şeyh ederken diğer sahabenin hem Nebi'den hem de vefatından sonra Ebu Bekir'den tasavvuf dersi aldığını iddia etmiştir. Aynı kitabı şerhe devam ederken çok değil, 40 sayfa sonra 310. beyti şerh ederken 2 taksim 355-357 tasavvufun Arifler tarafından icat edildiğini söylemiştir. Şayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tasavvuf vardıysa neden arifler onunla yetinmedi de yenisini icat etti? Hele ki Nakşibendi tarikatı gibi bidatlere karşı olan bir yolun salikleri. Şayet nebi döneminde olmadığı için icada ihtiyaç duyulursa neden bu silsilelerini Ebubekir'e ve Nebi'ye dayandırmaktadırlar? köksüz ve aslı İslam'dan olmayan bir şeye kaynak arama çabası mıdır bu? Kaldı ki Hadid Suresi 27. ayeti delil alıp, tasavvufu ruhbanlığa benzetmek kişinin kendi bindiği dalı kesmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tasavvuf mahiyetindeki ruhbanlığı yasaklamış, bu ümmetin ruhbanlığı Allah yolunda cihattır demiştir. Osman bin Maz'un radıyallahu anh, geceleri ibadet, gündüzleri oruçla geçirmeye başlayıp ve evlenmemeye karar verdiğinde o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Osman! Benim sünnetimden yüz mü çevirdin? Ben ruhbanlıkla emrolunmadım. Benim sünnetim namaz kılmak ve uyumak, oruç tutup iftar etmek, nikahlanıp boşanmaktır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nafile ibadetlerini öğrenmek üzere üç kişilik bir grup, Peygamber Efendimizin hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine Efendimizin ibadetleri bildirilince onlar bunu azımsadılar ve ''Allah'ın Resulü nerede? Biz neredeyiz? Onun geçmişteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır.'' dediler. İçlerinden biri, ''Ben ömrümün sonuna kadar bütün gece uyumaksızın namaz kılacağım.'' dedi. Bir diğeri, ''Ben de hayatım boyunca gündüzleri oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim.'' dedi. Üçüncü kişi de, ''Ben de sağ olduğum sürece kadınlardan uzak kalacak, asla evlenmeyeceğim.'' diye söz verdi. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz onlarla karşılaştı ve kendilerine şunları söyledi. ''Biraz önce şöyle şöyle diyen sizler misiniz?'' buyurdu. ''Onlar, evet.'' Ey Allah'ın elçisi!» dediler. Resulullah, Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Geceleri hem namaz kılar hem de uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o kimse benden değildir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhbanlığın İslam'daki karşılığının çok farklı olduğunu beyan etmiştir. Sana cihadı tavsiye ediyorum. Benim ümmetimin ruhbanlığı cihattır. Rabbani de tasavvuf için şöyle der. Bil ki şeriat üç kısımdır. İlim, amel ve ihlastır. Bu üç kısım tek tek uygulanmadıkça Şeriat gerçekleşmiş olmaz. Tasavvufun aşikar kıldığı tarikat ve hakikat, şeriatın üçüncü kısmını oluşturan ihlası tamamlamada şeriatın hizmetkarıdır. Her ikisinin amacı şeriatı tamamlamaktır. Tarikatta ilerleyişte yaşanan haller, becler, ilimler ve marifetler asıl gaye değildir. Bunlar bir takım zan ve hayallerden ibarettir. Asıl gaye, bütün bunlardan geçip suluk ve cezbe makamlarının sonuncusu olan rıza makamına erişmektir. Tarikat ve hakikat konaklarını geçmekten maksat, rıza makamına ulaştıracak ihlası kazanmaktan başka bir şey değildir. Başka bir yerde, batın zahiri tamamlar ve olgunlaştırır. Bu ikisi arasında kıl kadar ayrılık yoktur. Örneğin yalan konuşmamak şeriattır. Yalan konuşmayı zihinden çıkartmak tarikat ve hakikattir. Yalanı zihinden yok etme zorluklarla gerçekleşirse tarikat, kolay olursa hakikattir. Hakikat ve tarikatten oluşan iç yüz, batın, gerçekte şeriattan oluşan dış yüzün, zahirin tamamlayıcısı ve onu mükemmelleştirendir. Tasavvufta önemli bir mevkiye sahip olan Rabbani'den yaptığımız bu iki nakilden şunu anlıyoruz. Tasavvuf, İslam'ın özü olan ihlas ve Allah'ın emir yasakları olan takva'nın hayata geçmesine yardımcı olan, bununla alakalı mücadele yöntemlerini saliklere öğreten bir disiplindir. Tasavvuf hususunda benzer bir yaklaşım sergileyen Said Nursi, tasavvuf bahislerine ayırdığı 29. mektupta şunları söyler. 3. telvih velayet bir hücceti risalettir tarikat bir burhanı şeriat'tır çünkü risaletin tebliğ ettiği hakâık-ı imaniyeyi yani iman hakikatlerini velayet bir nevi suhud-u kalbi yani kalp şahitliği ve zevki ruhani yani ruh zevkiyle aynen yakın derecesinde görür tasdik eder Şeriat ders verdiği ahkamın hakikatini yani hakikatler tarikat zevkiyle, keşfiyle ve ondan istifadesiyle ve istifazesiyle o ahkamı şeriatın hak olduğuna ve haktan geldiğine bir burhanı bahirdir. Said Nursi tasavvufu akide ve amele hizmet eden bir müessese olarak görmüştür. Velayet, Allah dostluğu, iman hakikatlerinin daha iyi ve yakin derecesinde anlaşılmasına yardımcı olur. Tasavvufun ameni boyutu olan tarikatsa, şeriat hükümlerini ondan zevk, lezzet, tat alınarak yaptırıldığından, keşifle ondaki hikmet ve sırları açığa çıkardığından, onun hak oluşuna delalet eden bir yardımcı olmuş olur. Bu yaklaşımlar tasavvufu destekleyenler tarafından sergilenen genel yaklaşımlardır. Tasavvufu İslam'ın daha iyi yaşanması için bir vesile görme eğilimidir de diyebiliriz. Tasavvufun sonradan ortaya çıktığını kabul edenler arasında onu İslam'ın bazı değerleriyle özdeşleştirmek isteyenler de vardır. Genellik ifade eden bazı kavramların yanı sıra tasavvuf eşittir züht, tasavvuf eşittir ihsan, tasavvuf eşittir marifetullah, tasavvuf eşittir muhabbetullah tarzında yaklaşımlar vardır. Önce tasavvufla özdeşleştirilen İslami kavramların Kur'an ve sünnetten deminlerini zikrederler. Sonra sonuç olarak senin züh dediğine biz tasavvuf diyoruz, senin zikir dediğine biz tarikat adabı vesaire diyoruz derler. Tasavvufun İslam'dan dayanak olarak meşrulaştığı kavramlarla tasavvuf arasında karşılaştırma yapıldığında bazı benzerliklerin olduğu lakin içerik ve ortaya çıkan sonuçlar hususunda bariz farkların olduğu görülecektir. Tasavvufla en fazla özdeşleştirilen züht kavramını incelemek yerinde olacaktır. Örnek olarak da tüm bu tarafından kabul gören ihya'yı i Ulumiddin kitabını ele alalım. Gazali Rahimehullah kitabın dördüncü bölümü olan Münciyet, Kurtarıcılar bölümünde Kitabul ül Fakr-ı Zühd başlığı altında konuyu inceler. Zühd, kişinin daha az hayırlı olandan yüz çevirip daha hayırlı olana yönelmesidir. Öyleyse dünyayı ahiret karşılığında satan yani ahireti dünyaya tercih eden dünyada zahid olmuştur. Asıl kaynağa başvurulduğunda daha geniş açıklamaların bulunacağı zühtün genel tanımı budur. Ahirete rağbet edip dünya nimetlerine önem vermemek. Hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bu tanıma delil olarak şunları zikreder. Karun, zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen serbet gibi bizim de serbetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir, dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler. Kasas Suresi 79 ve 80. Ayetler Bu ayetlerde insanlar iki kısımdır. Dünyayı ve süsünü önemseyip neredeyse Karun'la beraber helak olacak olanlar. Allah'ın subhanehu ve Teala vereceği ahiret mükafatını önemseyen ilim sahipleri. Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Taha Suresi 131. Ayet kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet Bu yöndeki açıklamaları okuyan her Müslüman ikna olacak ve burada anlatılanlar vahye dayalı ve peygamberin hayatında pratikleştirdiği şeylerdir diyecektir. Şayet tasavvuf buysa bu vahyin ta kendisidir, kanaati hasıl olacaktır. Ancak kitap ve sünnette ifadesini bulan Zühtün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin hayatına yansımasıyla tasavvuf erbabının hayatına yansıması aynı olmamıştır. Zorunda burada yatmaktadır. Ben Müslümanım diyen herkes, dini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bizden daha iyi anladığı hususunda ittifak eder. Yine ilk neslin dünyada en zahit insanlar olduğu ve ahiret yurdu merkezde yaşandığında da hem fikirdir. Örneğin Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem zahitlerin imamı olması, onun evlenmesine, çoluk çocuğa karışmasına, alışveriş yapmasına, insanların içinde yaşamasına, onların mübah eğlencelerine katılmasına Bayram günlerinde hanımlarıyla beraber insanların oyunlarını izlemesine, şaka yapıp gülmesine, sahabe cahiliye anlarını anlatırken onları dinleyip tebessüm etmesine, torunlarına olan sevgisinden hutbeden inip onlarla oynamasına, misafir kabul edip başkalarına misafir olmasına, hanımlarıyla kavga etmesine, onlara bir müddet küsüp barışmasına, yerine göre asabına kızmasına vesaire engel olmamıştır. Bilakis asabından bazıları zühd, ahiret hayatı, Allah'la Sübhanehu ve Teala beraberlik gibi kavramları bu durumlara aykırı kabul edip dünyadan eletek çekmeye karar verince onları uyarmış ve bu anlayışın genişlik dini olan fıtrata uygunluğuyla muharref dinlerden sıyrılan hanifliğe uymadığını belirtmiştir. Bu konuya dair Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde yaşanan hadiseleri yazılarda yeterince zikrettik. Tasavvufun delinlendirirken Kur'an ve sünnete dayandırdığı zühd, pratik hayatlarında Kur'an ve sünnetin uygulamalarıyla tamamen zıtlaşmakta, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir dediği, evliliği, yemeği ve uykuyu terk etmeye dönüşmektedir. Aslı ve kavramı İslam'dan alınan zühd. Tasavvuf erbabının bireysel içtihatları veya başka dinlerden etkilenmesiyle Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı bir hal almaktadır. Gazali aynı bölümde 5. mühim nokta yani nikahta züht konusunda şunları söyler. Bazıları nikahın aslında ve çokluğunda züht olmaz derler. Sehel bin Abdullah bu görüşü seçmiştir. Zahidlerin efendisi olan peygambere kadınlar sevdirilmişken nasıl olur da zühd edelim der. Bu konuda Süfyan bin Uyeyne'ye muhafakat etmiştir. Doğru olan Ebu Süleyman Eddarani'nin söylediğidir. Seni Allah'tan alıkoyan mal, eşya, evlat bunların hepsi senin için uğursuzdur. Kadın da bazen insanı Allah'tan alıkoyabilir. Gazali tasavvuf ehlinden iki görüş nakleder. Kendisi tafsilatı zikreder. Kadın insanı Allah'tan alıkoyacaksa nikahın terkinin, alıkoymayacaksa nikahın eftal olduğunu söyler. Oysa evlenmeyi terk etmeyi isteyen üç sahabiden biri olan, hadım olmak için izin isteyen Osman bin Maz'un gibi sahabeleri buna sevk eden de bu düşünceydi. Onlar kadınlarla evli olmanın kendilerine Allah'a hakkıyla kulluk yapmaktan alıkoyduğuna, hayırlı amellerden meşgul ettiğine inandıkları için bu talepte bulundular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, madem kadın sizi kulluktan alıkoyar, müsaade sizindir demedi. Bilekis bir sahabeye bu talebin yasaklanan ruhbanlık olduğunu, bir diğerine bunun sünnetten yüz çevirmek olduğunu beyan etti. Bu mantık ve gerekçe, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem din, Hristiyan rahiplerinin, muharrif dinlerinden kaynaklı problemli mantıklarıdır. Aynı bölümde Cüneyd-i Bağdadi'den ikrar ederek şunu aktarır. Yeni başlayan bir mürid için kalbini üç şeyle meşgul etmemesini tercih ederim. Hadis talebi, çalışma ve evlilik. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem pak sünnetine bakanlar ne yeni başlayanlar, ne eskiler, ne de cennette müjdelenenler için böyle tavsiye ve tercihlerin olduğunu görecektir. Benzeri bir durumu açlık için de görebiliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az yerdi, doymazdı. Kişinin sırtını doğrultacak lokmalar yeterlidir derdi. Bu yapılamazsa midenin üçte biri kadar yemesini tavsiye ederdi. Bunların hepsi haktır, şeriata, tıbba ve akla uygun olan da budur. Ancak tasavvuf, yiyecekte zühd bahsine bu delinleri dayanak kılarken pratik uygulamasında Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yasaklarına muhatap olmaktadır. En üst mertebe Üç gün ve üstünde aç kalmasıdır. Bazı müritler, riyazetin yemeğin miktarıyla değil, vaktiyle alakalı olduğuna inanır. Bazısı 30 gün, 40 gün yemeği ertelerdi. Sayıları çok olan alim, 40 güne kadar yemeden durdular. Hikaye edilir ki, bu taifenin ehlinden olan birileri bir rahibe uğrar. Onunla konuşur, İslam olup üzerinde olduğu aldanmışlıktan kurtulmasını ister. Rahip, İsa aleyhisselam 40 gün boyunca yemezdi. Bu bir mucizedir. Ya Nebi ya da Sıddıklar bunu yapabilir, der. Sofi ona der, şayet ben enni gün yemeden durursam, İslam'ı kabul edip üzerinde olduğunun batıl olduğunu kabul edecek misin? 50 gün boyunca yiyemez, bu süreyi arttırır ve 60 güne tamamlar. Bu durum rahibin İslam'ına vesile olur. İhyai Ulumuddin 776. Yazımızın geçen bölümlerinde zikrettiğimiz bazı rivayetler hatırlanacak olursa, tasavvufun önemli kitapları şeyhlerin günlerce aç kaldığını, kapılardan dinlenip yiyeceklerini karşıladıklarını, insanların içine çıplak olarak çıktıklarını bildirmişlerdir. Bu çirkin sıfatları keramet ve övgü makamında zikretmişlerdir. Şimdi akıl sahibi biri, fakirlikten Allah'a sığınan, dilencinin kıyamet günü yüzlerinin ateşten kavrulacağını ve zinnet içinde dirileceklerini haber veren, asabını ayakkabı bağının kopması, ellerindeki sopanın düşmesi durumunda dahi kimseden istememek, sadece Allah'tan isteme ve kendi işini kendi görme üzerine terbiye eden bir Nebi ile bunların zühdünün aynı şey olduğunu söyleyebilir mi? Evet, az yemek ve yemeği önemsememek Nebi'nin asabını terbiye ettiği şeylerdendir. Ancak zühd adı altında yapılan bu davranışların İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Yazı sinsilemizin ilerleyen bölümlerinde tağuti düzenler ve tasavvuf başlığı altında bir bölüm işleyeceğiz orada tağutların tasavvufta var olan züht ve fakirlik edebiyatıyla Müslümanları nasıl geri bıraktığı, firavun mesleği olan insanları zayıf bırakma mesleğini icra ederken, sihirbazı ihtiyaç duymadan bunu din adına nasıl icra ettiklerini ele alacağız. Tasavvufun kendine dayanak olarak kabul ettiği diğer tüm kavramlar içinde benzer şeyler söylemek mümkündür. İsim ve denil itibariyle, İslam'dan olan birçok şey tasavvuftaki uygulama biçimiyle gayri İslami bir kismeye bürünüp çoğu zaman şeriat esaslarıyla çatışan bir hal almıştır. Yazımızda bozulmuş tasavvufa genelde ameli yönden örnekler verdik. İlerleyen yazılarımızda özellikle tasavvufun Allah, kitap, Resul, şeyh tasavvurlarını incelediğimizde İslam'ın bu kavramları ele alışıyla tasavvufun ele alışının tamamen farklı olduğuna Şahitlik edeceğiz. Sonuç İbni Teymiye ve i̇bn Cevzi gibi alimler, tasavvufun bir zühd ve toplumdaki dünyevileşmeye tepki olarak ortaya çıktığını ifade ederler. İslam'ın ahlak öğretilerini önceleyen ve toplumu buna davet eden hareketin içinde Selef'in büyük imamları da yer almıştır. Lakin zamanla ehil olmayan insanların bu yola girmesi, zındıkların İslam'a zarar vermek adına tasavvufu kullanması ve ilk neslin zındına, sondakilerin şer'i ilimleri terk etmesiyle tasavvuf bozulmaya başlamıştır. Özellikle felsefeyle iştigal edenlerin tasavvufa girmesi ve tasavvufla felsefeyi karıştırması bu bozulmanın itikadi bir hal almasına neden olmuştur bizlerin eleştirdiği bir müessese olarak tasavvuf ya da tasavvufun öncü şahsiyetleri değildir. Küfür milletlerinin itikadi ve ameli sapkınlıklarını tasavvuf adı altında İslam'a sokmaya çalışanlardır. İslam ümmetini tekke ve zaviyelere, evliliği ve dünya malını terk etmeye, cihadı nefis cihadına indirgemeye davet eden ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı ruhbanlığı tekrar diriltmek isteyenlerdir. Zikir adı altında özel vakitlerde İslami olmayan lafızlarla, belli nefes ve konsantre hareketlerle meditasyon ve yogayı Allah'ı zikir diye ihya etmeye çalışanlardır. Vahdeti vücut adı altında Allah'a sövmeyi, hakaret etmeyi, onu mahluka kıyaslayıp en deni mahlukata benzetmenin önünü açanlardır. Şeriat mahkemelerinin mübarek kılıçlarından kaçmak için sekr, şatahat gibi İslam'a yabancı kavramlarla zındıklığı meşrulaştıranlardır. İslam'ın bilgi kaynağı olan vahye aykırı bilgileri, keşf, ilham veya manevi bir seyr-ü elde etme safsatasıyla İslam'a sokanlardır eleştirdiklerimiz. Yazılan eserlerin vahye arz edilip eleştirilmesinin önüne geçmek için rüyada peygambere kitap yazma emri verdirip ''Bu kitabı ben yazmadım.'' Bana yazdırıldığı safsatasına bizi inandırmaya çalışanlardır. İslam'ın kutsal kabul ettiği mekanların hürmetine çiğnemek adına kabirlerin, türbelerin hac gibi ziyarete açılması ve kutsallık atfedilmesi nedir eleştirilerimiz. Şeyhlerin gece yatakta kaç defa döndüğünü, kalpten geçen en ince düşünceleri bilebileceğini iddia edip ikinci el alim el habir ve el olan ilahların ümmete tayin edilmesinidir. Sürekli tasavvuf hakkında konuşan Müslümanları çarpan şeyhlerin, bir defa olsun dünyada inim, inim mazlumlar için Amerikan, Rus, İsrail keferilerini çarpmaması, bütün olağanüstü güçlerini İslam ve Müslümanlar aleyhine kullanmalarınadır. Evet, bizim itirazımız bunadır ve olmaya da devam edecektir. Halis Bayancuk, Ebu Hanzala, Dörtnoğlu L-Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Silivri, İstanbul. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 41. sayısında yayınlanmıştır.